Sessiz zikir sınırları nelerdir? Halay çeker vaziyette zikir e, halleri, zikir e, şeklindeki toplanmalar bidat mı? Bidat olarak sayılır mı? Hocam bir de şöyle bir e, ekleme de yapayım soruya. Burada ne yazık ki sosyal medyaya atılan e, bazı videolar da var. İşte bu videolar neticesinde bu sorular geliyor evet. ne yazık ki. işte bu videoların atılması da. Ee, sakıncalı mıdır? Ne dersiniz? Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizi zikre davet ediyor. Yani zikir lisanlı olur, zikir kalple olur. Zikir Kur'an-ı Hakim'i okuyarak olur, evrad ile, ezkar ile olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La yak'ud kavmun yezkurun <gülüyor> Allah teala illa haffethumu'l melaikatu ve ghashiyathumu'r rahme. Hadis-i şerif devam ediyor. Yani bir kavim oturuyor, bir cemaat bir araya geliyor. Eğer bunlar oturdular, zikir için bir araya geldilerse, yani la yak'ud kavmun yezkurun Allahu teala illa haffethumu'l melaikatu. Melekler orayı sararlar. Rahmet onları kuşatır. Onlara büyük mükafatlar var. Bu bapta çok hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki ekfiru zikra e, hatta yaqulu majnun. O kadar Allah Teala zikredin ki kendinizden geçin yani. Deli desinler, mecnun desinler. Efendim bu hadis-i şerifler cehri olarak zikre de delil olurlar. Yani adam Allah Teala'yı zikre diyor. Fakat burada mühim olan şu. Yani bir adam Cenab-ı Hakk'ı zikrederken vecd hali kendinden geçiyor. Ama öteki kameranın önüne geçiyor, birileri çeksinler, kalbi bomboş, diliyle, efendim şekliyle, suretiyle orada bir takım gösteriler yapıyor. Bu değil. Bu değil. Şimdi Mevlana Hazretleri dönmüş, bir iki defa dönmüş. Seması var. Ama nasıl dönüyor? Kalbinden gelerek dönüyor. Yani bir aşk var, onu alıyor döndürüyor. Peki öteki belki adam namaz kılmıyor. Meslek haline getirmiş dönüyor. Şimdi bu yanlış. Yani bunun Mevlana Mevlana'yla bir alakası yok ki. Bu adam sanatsal bir takım gösteriler yapıyor. Bu nedir? Yani bir adam abdestsiz eğiliyor kalkıyor. Ne yapıyor? İfsade ediyor, namazı ifsad ediyor. Yani öteki Mevlana Hazretlerinin aşkını lekeliyor, ona kezzap döküyor. Böyle değil. Yani Mevlana Hazretleri o dönmeyi bir ibadet olarak görmüyor, ibadet değil ama kendine sahip olamıyor. Sahip olamayınca dönmeye başlıyor. Şimdi zikir de böyle. Yani Müslüman o vecd hali kendinden geçebilir, döner ama kamera görsün hadi her şey hazırlansın, dönelim çeksinler böyle olmamalı. Kardeşlerim böyle yapıyorlarsa böyle yapmasınlar ama gayri ihtiyari olarak diyelim onları böyle çektilerse çektilerse o da o zikrin halavetiyle, talavetiyle kendinden geçiyor. Bu şekilde cehri olarak Cenab-ı Hakk'ı zikredebilir mi? Edebilir. Buna delalet eden, işaret eden hadis-i şerifler var. Peki ama Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman اُدْعُوا رَبَّكُمْ ve وَخُفِيهًا innehu la yuhibbul mu'tedin Allah Teala böyle yıkık dökük bir yürekle ona yönelmeyi bize terkin ediyor. Yani sessiz bir halde Şanakşı Ben Hazretlerinin ifade buyurduğu gibi o halde zikrediyorsunuz. Ee, buyuruyor ki innehu la yuhibbul mu'tedin o haddi aşanları, hududa tecavüz edenleri Allah Teala sevmez. Peki burada neye işaret var? Yani birileri o zikri gösteriye döndürüyorlarsa, Allah Teala ulaşma değil de gösteri şekil suret, işte kalkıyor ne yapıyor? Orada halayı çekiyor. Olmaz kardeşim. Bu oyun değil ki. Boyun oyun değil. Yani Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onu zikrediyorsun. Yani haşa bu dalga geçmek olur. Ama bir adam zikrin vermiş olduğu o vecd haliyle kendinden geçiyor, bu ayrı. O onu halaya çağırıyor, bu bunu halaya çağırıyor. Oynuyor musun? وَمَنْ يُعَظِّمْ şair اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ kulub. Her şeyden önce zikir bir tazimdir. Peki bir tarafta cehri zikir, öte tarafta Allah Teala bizi böyle yıkık, dökük bir yürekle ona yönelmeye davet ediyor. Nasıl anlamamız gerekir? Yani ikisi de var, yani burada kimisi cehri olan zikirden daha fazla istifade edebilir ama çoğunluk bu hafî olan zikirden daha fazla müstefit olabilir. İkisini de inkar etmeden, ikisi bir tarafta Abdülkadir Geylani Hazretleri onun Aleyhisselam'ın muazzez yolundan almış olduğu cehri zikir var. Öte taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen kuran Hakim'in terkim buyurduğu hafi olan zikir var. Müslümanlar hallerinin durumlarına göre bundan istifade ederler. Ama zikir oynama değil, şenlik değil, Allah azze ve celle aşk ve ecle ulaşmadır. Cenab-ı Hak bidatlerden Müslümanları muhafaza buyurur.